Temel konumuz, konuşmamızın temel e, meselesi, e, Aristoteles'te ideal ve uygun bir rejim hangisi, bunu e, tespit edebilmek. Siyaset felsefesi e, aslında çok yönlü bir çoğu ve e, insanlığın ilk ortaya çıktığı, topluluk halinde ilk yaşamaya başladığı dönemler biri. E, ben temellere atılmış bir bilim, bir sanat, bir mahabe, çok farklı şekillerde onu tanımlayabiliriz, tavsiye edebiliriz. Ee, ama siyaset felsefesini bilimsel temeller üzerinde efendim bina eden e, kişi kimdir dediğimiz zaman cevabın Aristoteles olduğunu görüyoruz. Elbette ondan önce e, gerek pratik gerek teorik siyasette etkili olan isimler vardı. Özellikle Platon burada devasa bir e, karakter olarak önümüzde hala duruyor. E, fakat Aristoteles'in e, daha diğer bilimlerde olduğu gibi bir genel uğraşması için. Söyleyebileceğim şey siyasette de geçerli. Aristoteles gözlemlere daha ziyade önem veriyor. Kendi dönemindeki uygulanan anayasaları inceliyor. Hatta 184 tane incelediği ve bunları kitaplaştırdığı rivayet ediliyor. Zaten politikada da hem siyaset filozoflarının, kendisinden önceki siyaset filozoflarının ve uygulamacıların rejimlerini, uyguladıkları rejimleri analiz ediyor. Dolayısıyla Aristoteles siyaset felsefesini Bilimsel temeller üzerinden efendim, kuvvulamaya gayret ediyor. E, siyaset felsefesinin ilgilendiği birçok alan var. İşte insanlar neden bir arada yaşıyorlar? Topluluk halinde bir arada yaşamamızın temel motivasyonu nedir? Efendim, insan politik bir canlı mıdır? İşte devlet işte kurgusal mıdır yoksa e, doğal bir, efendim, durum mudur? Yani devlet dediğimiz şey doğada, e, doğanın normal akışında ya da normal gidişatında karşımıza çıkan bizim bulduğumuz ve doğal olarak gerçekleştirdiğimiz şey yoksa toplum sözleşmecilerinin ifade ettiği gibi tamamen yapay, suni bir bileşim midir? Onun dışında adalet yine siyaset felsefesinin temel konularından bir tanesi. İktidar, egemenlik, meşruiyet, efendim, siyasal rejimler, siyasal ideolojiler, efendim demokrasi, eşitlik, özgürlük gibi eee gerek Kavlamsal, gerek normatif, gerek evrensel, gerekse yara olmak üzere siyaset karizmisine pek çok konusu var. Biz bugün burada, benim konuşmamda, kim yönetmeli ve neye göre yönetmeni sorusunun cevabını alacağız. Yani siyasal rejimler sorunun aslında özetle bizim anlayacağımız tarzı göre getirecek olursak, kim ya da kimler neye göre, hangi esasa göre yönetmeli sorusunun cevabını teşkil ediyorlar. Ee, Aristoteles, Platon'un bıraktığı sorunları, problemleri, açtığı bahisleri e, gerek teorik gerekse pratik zeminde sürdürmeye çalışan ve bunların fevklerdi, fevkinde olan bir filozof olduğunu az önce söyledik. E, şimdi devlet hakkında neler düşünüyor Aristoteles, devleti nasıl tanımlıyor? Buna bakalım. E, politika kitabının ilk cümleleri e, bütün insanların eylemlerinde iyi amaçladığını aslında devletinde bu... E, Topluluk haline gelmekteki iyiliğin bir tezahürü olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla devlet denilen şey Aristoteles'e göre iyi bir amaç için bir araya gelmiş insanlar topluluğu anlamına geliyor. Ve bu topluluk Aristoteles'e göre siyasal bir topluluk. Ee, devlet, devlete benzer birçok organizasyon var. İşte aile olabilir, efendim köyler olabilir, kasabalar olabilir ama devlet hem nişelik hem de nitelik itibariyle diğer bütün organizasyonların en üstün, en kapsamlı e, organizasyonu. Aristoteles, e, devleti ele alırken daha çok varlığın efendim doğal ilişimine bakarak devleti anlamayı uygun görüyor. Devlet ona göre, işte polis dediğimiz, e, kent devleti dediğimiz devlet, e, başlangıçta işte ailelerin özelliği, ailenin oluşması. Nasıl ki eee dişiyle erkek işte biri belirliyorsa bir ortaklık yapıyorlarsa devlette de aynı tip bunun gibi doğal bir ortaklık bir ihtiyacın neticesinde, doğal bir durum neticesinde insanların aileler oluşturması, bu ailelerin daha sonra köylere evlenmesi ve köylerin de polis dediğimiz kent devletine dönüşmesi şeklinde devleti tanımlıyoruz. Böylece süreç tamamlanmış oluyor Aristoteles'e göre. Yani kent devleti polis adını verdiği Oluşun Aristoteles'e göre yaşamak için en iyi şartları sağlayabilecek olan yapının adı. Hatta politikada şöyle söylüyor, böylece süreç tamamlanmış olur. Başlangıçtaki amaç sadece yaşamakken artık şimdi temel amaç iyi yaşamak haline geliyor. Dolayısıyla insanların bir araya gelmesinin sebebi sadece yaşamak değil. Çünkü insanın dışındaki diğer canlılar da yaşıyorlar, onlar da işte aile kuruyorlar. Dişiyle erkek bir geliyor. Ama buradaki amaç, yani insanın kurduğu yapı, yani devleti diğer oluşumlardan ayıran temel huzur, daha iyi yaşamak. Dolayısıyla insanlar daha iyi yaşamak için bir geliyorlar. Devlet doğal bir büyümenin, doğal bir girişimin ürünü dedik. Ee, ekranda Aristoteles'in politikadaki pasajlarını e, da ben paylaştım. Arada bir götürücü bakabilirsiniz belki. Eee Aristoteles'e göre insan politik bir canlı, politik bir hayvan. Diğer canlılardan farklı olarak sürü halinde yaşayan, bir yaşayan politik bir canlı. İnsanı diğer canlılardan ayıran temel özellik, sabah konuşuldu, loboz sahibi olması. Yani bir mütabakat neticesinde bir dil efendim, oluşturmuş olması. Yani varlığı anlaması e, ve karşılıklı konuşması. Ne üzerine konuşuyor insanlar? İşte i̇yi ile kötü üzerine, doğru ile yanlış üzerine konuşuyor. Dolayısıyla siyasetin aslında buradaki e, özündeki şeyi aslında Rüstü söylemeye çalışıyor. Siyasetin özünde paradoksal olarak şöyle bir durum var. İnsanlar her şeyi yapmaya yetenekli değiller. Her insanın farklı farklı yeteneği var. Dolayısıyla yetenek mübadelesi için insanlar bir araya geliyor. Bir ortaklaşa bir e, durum var. Yani topluluk bir Aktif hakim niteliklerine ortaya çıkıyor, ama paradoksal bir biçimde çatışmalara yol açıyor. İşte görevler, yetkiler, sorumluluklar, ya da işte siyasal rejimin yapısı, kim seçilecek, kim yönetecek gibi konularla insanlar çatışmaya düşüyor. Dolayısıyla burada di ya da retorik ya da ikna etme dediğimiz şey, siyaseti bir sanat haline getiriyor. Siyasetin yapmaya çalıştığı şey çatışmaları uzlaştırmak. Bunu yapmak için de bir dile ihtiyacımız var. Dolayısıyla insan Politik bir canlı aynı zamanda dil kullanan ve işte anlaşabilen, tartışabilen, müzakere edebilen bir varlık. Ee, Aristoteles'e göre devlet evet bir ortaklık biçimi ama ortaklığı yapmamızın amacı sadece işte güvenlik değil. Hani e, karşımızda bir düşman vardır, işte bu düşmanlar korunmak için bir araya geliriz. Mesele sadece işte düşmanlar korunmak ya da bir takım işte para mübadilesi ya da işte mal mülk edinme falan değil. Devlet dediğim şey bunun çok daha ötesinde bir şey. Ya da devlet işte bir takım e, durumları yasaklamak üzere, bir takım yasakları belirlemek üzere insanların bir araya gelmesi de değil. Devletin e, oluşması tipi, temel amaç insanların asilce ve mutlu bir şekilde yaşamasını sağlamak. Dolayısıyla arşitetize göre devletin e, insanları erdemli bir yaşama yöneltme gibi bir amacı da var. Burası çok önemli. Belki e, bizim gibi ülkelerde e, çoğu kez ıskaladığımız bir şey bu. Biz devlet dediğimiz şey tam bir birlik olduğunu falan zannediyoruz. Aristoteles küresi politikanın birkaç yerinde bunu ısrarla bulunuyor. E, devlet dediğimiz şey farklı insanlardan birine Yani Dolayısıyla devlette tam bir birlik aramak e, yanlış bir tutumdur. E, önemli olan bu farklı parçaları bir araya getirmek ve burada bir gerçekleştirmek gibi dengeyi gerçekleştirmek. Bu dengeyi de ancak eşit ve özgür yurttaşlar arasında gerçekleştirebiliriz. Devlet aynı zamanda insanların yasalara, yani anayasaya ve anayasalar bağlamında oluşturulmuş yasalara bağlanması anlamına geliyor. Aristoteles evlette erdemli bir kralı ya da erdemliler aristotelesini savunan bir insan ama bunun olmadığı zamanlarda insanların yasalara fadıl olması gerektiğini savunuyor. Yani ee, yaşamı, yaşamın kalitesini ya da yaşamın sürdürülebilirliğini ya da güvenirliğini sağlamak eğer tam anlamıyla erdemli insanlar yoksa ya da bir yoksa insanlara bırakılamaz. Burada insanların yasaya teslim olması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla devlet sadece bir girişi güzel bir giriş değil. Ee, sadece bir iş ortaklığı ya da güvenlik ortaklığı değil. Devletin temel amacı İnsanların asil yaşamasını sağlamak. Bence bu da günümüzde birçok devletin gözden kaçırdığı şey. Önemli olan insanların muhtuluğunu sağlamak ve asalipini sağlamak. Bir diğer yaptığı vurgu var. Bu da çok hoşuma gitti. Buraya aldım da. Her halüklerde insanların bir araya gelmesini sağlayan şey insanların birbirine duyduğu sevgi, dostluk. Yani siz insanların sadece para için, efendim, bir takım yetenekleri karşılıklı olarak ortaya koyup işte bir çıkar ittifakı yapmak falan değil. Bunun yanı sıra insanların birini sevmesi gerekiyor. Birilerine dostça yaklaşması gerekiyor. Belki bir birliği, bir amaç birliği, bir hedef birliği içerisinde yaşamaları gerekiyor. Sanırım Türkiye'de biz son zamanlarda bunu da gözden kaçırdık. Eğer bir ülkede, bir toplumda bir ülkü birliği yoksa, bir amaç birliği yoksa... Efendim insanlar birbirini sevmiyorlarsa, arada bir kutuplaşma varsa o ülkede ciddi sıkıntılar var demektir. Aristoteles bizim 2400 öncesinden bu, bunun ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Peki vatandaş, bu da Sabah Şidan Hoca'nın e, konusuydu. E, Aristoteles vatandaşı çok farklı tanımlıyor bence. Ona göre vatandaş yönetme ve yönetilme becerisine yeteneğine sahip olan kişi. Dolayısıyla kadınlar, çocuklar, Efendim, çöleler, hatta sakat doğumlular bu anlamda vatandaş sayılamıyor. Yabancılar vatandaş olamaz. Neden? Çünkü ona göre yönetici aynı zamanda yönetilen kişidir. Emir veren, itaat eden kişidir. Çünkü itaat, emir anlayabilmeyen bir insan itaat etmeyi de bilmez. İtaat etmeyi bil, bilmeyen bir insan ileride yöneticilik yapamaz. Yöneticilik bir yetene kişidir, bir maharet kişidir. Çiftçiler de iyi vatandaş olamaz. Yani biz hep böyle takılıyoruz ama. Evet, kölelik o, o dönemin belki ofisal bir şeydi, yaşantısıydı. Ee, zaten Aristoteles'in politikadaki köleliğe dair söylediği şeylerde de bazı zayıf, değişik taraflar var. Ee, bazen işte mesela efendinin kölesine iyi davranması gerektiğini söylüyor. Eğer iyi davranmazsa bu buradaki efendikölesi bozuk bir ilişkisi oluyor. Evet, bir taraftan o insancı yönleri de ön planda, mağher alplerde köleliği de çok reddeden, tamamen karşıym duran bir yaklaşımda yok. Ama kölelik meselesi şurada önem taşıyor bence. Ee, devlet yönetimi ciddi bir iş. Çünkü bizim geleceğimizle ilgili. Hayatımızla ilgili. İşte bir ayakkabı alırken, bir ev alırken ya da bir araba alırken gösterdiğimiz titizliği, ehemmiyeti, önemi acaba o okuluyorken gösterebiliyor muyuz? Ya da haklarımızı biliyor muyuz? Nerede, kime karşı nasıl dava açacağımızı bilebiliyor muyuz? Efendim rahatlıkla milletle ilgili seçilebiliyor muyuz? Mesela şurada işte yaklaşık 100-200 kişi var. İçinizden biri istediği zaman milletvekili ilgili olabilir mi? Bunun önü açık mı? Ya da cebinde 200-300 milyon dolar ya da 1.5 trilyon parası olan mı acaba? Sadece yönetici olabilir. Bizi şu an yönetenler mesela gerçekten bu işi bildikleri için mi yönetiyorlar? Yani yönetim sanatını bilen insanlar tarafından mı yönetiliyoruz? Ben Alister hani Tilly'sı daha ziyade bu açıdan bakmayı uygun görür. Ali Söderes bize aslında şunu söylemeye çalışıyor. Ben şimdi çevreliye hakkı çıkarmak da bunu söylemiyorum. Devlet yönetimi ciddi bir iş. Vatandaş olmak ciddi bir şey. E, dolayısıyla bugünün yönetiminin, yarının yöneticisi. Önemli bir şey, önemli bir şey olduğu için Ali Söderes burada vatandaş tanımını biraz daha daraltıyor. Vatandaşla ilgili tanımlar var ekranda. Onları tek tek okumak istemiyorum. E, vaktim de zaten çok kısa. Ali Söderes'in değdiği konu bir diğer konu da konusu. Bu anayasa konusunun iyi gerekiyor. Çünkü bir siyasal rejime ruhunu veren, bir siyasal rejimi iyi, doğru ya da sapmış olarak adlandırmamızı sağlayan şey, o anayasanın yapılış tarzı. Yani niçin anayasa yapıyoruz? yapıyoruz? Üç sebepten dolayı yapıyoruz. Erkeğin dağılımını ortaya koymak için, egemenliğin kimde olacağını belirlemek için ve siyasal toplumların toplumun hedeflerini belirlemek için. Hedefimiz ne? Zengin olmak mı? Varlıklı olmak mı? Diğer ulusları iştahar etmek mi? Efendim çok, sayıca bir çokluğa ulaşmak mı? Ya da kim yönetecek? Tek bir kişi mi? Azınlık mı? Çoğunluk mu? Bunun özellikleri neler, neler olacak? Erdemli mi olacak? Zengin mi olacak? Yoksun mu olacak? Orta sınıf mı olacak? Dolayısıyla bütün bunlar aslında anayasaya sirayet eden özellikler. Yani biz nasıl bir toplum kuracağız? Bu sorunun cevabını aslında yaptığımız anayasada ortaya koymuş oluyoruz. Yaptığınız anayasa bizim siyasal rejimimizin ismini ya da rengini belirliyor. Eğer halkın egemenliğinden bahsediyorsak anayasamız demokratik bir anayasa olacak. İşte zenginlerin yönetmesi, güçlerin yönetmesi, bürokratların yönetmesi ya da siyasal bir elitin yönetmesi gerektiğini düşünüyorsak bu anayasa oligarşik bir anayasa olacak. Ya da e, efendim e, yetenekli, mahir, erdemli, adil bir zümre mi yönetecek diyorsak bu anayasa aristokratik bir anayasa olacak. O yüzden anayasa önemli. Aristotelize göre bir anayasa üç temel hususu ortaya koyuyor. Bir tanesi e, siyasal konuların müzakere edilmesi. Yani tartışık. Yani yurttaşlar, vatandaşlar bir araya gidecekler ve siyasal konuları tartışacaklar. Yani bizim şu an yasama adını verdiğimiz şey. İkinci yapılan şey husus görev ve yetkilerin belirlenmesi. Kim görevli olacak? Hangi görevleri kimler yönetecek? Niçin onlar yönetecek? Hangi özelliklere sahipler ya da bu görevi yürütmek için hangi özelliklere sahip olmak gerekiyor? Yine işte fakirler mi, zenginler mi, yoksullar mı, efendim yetkin olanlar mı, erdemli olanlar mı? Bunu anayasa belirleyecek. Dolayısıyla bu yürütme ile ilgili husus. Son olarak da bir anayasa yargı düzenini belirlemeli. Kimler savcı olmalı, kimler üyeye seçilmeli, kaç yılına seçilmeli, sabit olmalı mı? Dolayısıyla bu soruların cevabı aslında bizim... Anayasada bulabileceğimiz şeyler dolayısıyla anayasanın iyi kurulamış olması gerekiyor, doğru kurulamış olması, adil kurulamış olması ve toplumun ortak çıkarına uygun bir biçimde kurulamış olması gerekiyor. Kurguladığımız anayasa bizim siyasal rejimimizin efendinin adını aslında belirlemiş oluyor. Peki gelelim asıl konumuza. Herhalde bu söylemi yer aladım. Bundan sonrası belki bana yeter. Anayasa şu açıdan da önemli. Bütün yasalar o anayasaya göre yapılıyor. Eğer siz Zenginlerin çıkarını ön planda tutuyorsanız anayasanızda, çıkaracağınız yasalarda bu doğrultuk oluyor. Mesela hemen aklıma geldi, derslerde de bu örneği veriyorum, belki öğrenci artık ee, Georgetown Üniversitesi ile Berkeley Üniversitesi diye ee, onların yaptığı bir araştırma 1980-2002 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nden geçen 1800 tane yase incelemişler ve sonuç bildirgesi Amerika Birleşik Devletleri işte bu tarihler arasında demokrasi değil oligarşi ile yönetiliyor. Neden? Çünkü çıkan bütün yasalar işte Amerika'daki holdinglerin, tröstlerin, tekelin eee çıkan yasalar. Bu halkın ancak %15'i %20'si bu çıkan yasalardan haberdar. Şimdi demokratik ülkeler şimdi aklımıza kim geliyor? İşte Amerika, İngiltere, Fransa falan geliyor. Dolayısıyla dünyanın ilk 50 üniversitesinden iki ikisinin yaptığı eee efendim araştırma niteliğinde böyle bir sonuç çıktı. Yani sonuç bildirgesindeki cümle bu. Amerika Birleşik Devletleri 1980-2002 yılları arasında oligarşiyle yönetilmiştir. Dolayısıyla sizin yasalarınız neye göre yapılıyor? Kimin çıkarını gözetiyor? Halkın çıkarını mı, adil bir biçimde mi yoksa zengin bir zümrenin efendim bütün dünyanın işte o belli safın mülk hasını alan bir azınlığın çıkarını mı? güdüyor. Evet, azınlığın çıkarını gidiyor. 1800 tane yasa sırf onlar için çık çıkmış. Enerji, elektrik, silah, sanayi, evi, işte tekel, birçok alanlarda farklı konularda hep bu e, dev firmaların lehine efendim, yasalar çıkarılmış. Dolayısıyla yasalarımız iyi olmasını istiyorsak anayasamızın da iyi olması gerekiyor. Şimdi gelelim asıl konumuzu siyasal rejimler konusuna. Bu siyasal rejimler konusu başlangıcında söylediğim gibi kim yönetmeni sorusunun Cevabını kim neye göre yönetmeli? Sorusunun aslında cevabını teşkil ediyor. Siyaset tartışının önemli konularından bir tanesi. Burada farklı ölçütler ortaya konabilir. Mesela sayısal ölçüt, sınıfsal ölçüt, biyolojik ölçüt. Mesela işte iyi bu, soylu olma falan. Mülkiyet, hiyerarşi ya da çıkar. Sizin siyasal rejiminizin. ...rengini belirliyor. Bu siyasal rejimlerin sınıflandırılması Aristoteles'le birlikte başlamış bir şey mi? Hayır, Herodot'ta da görüyoruz. Mesela Herodot e, siyasal rejimleri işte oligarşi, demokrasi ve krallık olarak sınıflandırıyor. Platon'da yine devlette, e, işte yasalarda farklı sınıflandırması var ama tema olarak timokrasi, oligarşi, demokrasi, yetiranlık olmak üzere farklı sınıflandırmalar yapmış. Aristoteles de anayasaları sınıflandırıyor. Politikanın üçüncü dördüncü kitabında bu sınıflandırmaları görebilirsiniz. Burada üç tane temel ölçütü var sınıflandırma yaparken. Bir tanesi sayı ölçütü. Aferin baştan gidelim. Amaç ölçütü. Bu devletin amacı ne? Yani siyasal rejimin amacı nedir sorusu bizi iki farklı anayasaya götürüyor. Amaç burada toplumun ortak çıkarını mutlak adalete göre tesis etmeli mi? Yoksa sadece belirli bir grubun, belirli bir elit zümrenin ya da işte yöneticilerin çıkarını sağlamak mı? eğer toplumun ortak çıkarını sağlamak ön plandaysa bu anayasa doğru bir anayasa oluyor. Yok hayır oradaki amaç belirli bir üzümlenin sağlamaksa bu da sapmış anayasa ya da yanlış anayasa olarak isimlendiriliyor. Politikadaki bir diğer sınıflandırması sayı ile ilgili gayet basit. Tek bir kişi mi yönetecek? Birkaç kişi mi yönetecek? Yoksa çoğunluk mi yönetecek? Tek kişi yönetecek karşımıza iki tane anayasa çıkıyor. Bir tanesi monarşi, diğeri de türanlık. Türanlık monarşiden ...sakmış bir anayasa biçim hmm. ama sonuçta nicelik itibariyle, farklı olsa da nicelik itibari tek kişinin yönetimi anlamına geliyor. İkinci cevap ne? Birkaç kişinin yönetmesi. Yani bir azınlığın, bir zümrenin yönetmesi. Ha bu azınlık, toplumun çıkarını düşünüyor? Erdemliler azınlığı mı bu? Evetse bu sorunun cevabı aristokrasiydi o? Yok hayır işte sadece zenginlerin çıkarını sağlıyorsak yönetim için o liderçi haline geliyor. Üçüncü cevapsa, kim yönetmeniz sorusunun cevabı, kim neye göre yönetmeli? Efendim, çoğunluk yönetmeli diyorsak, iki tür anayasa karşımıza çıkıyor. Çoğunluk erdeme uygun yönetmeli, iyi yönetmeli diyorsak politiğe, Efendim eğer çoğunluk yönetmişse ve bu yoksul bir azınlıksa, bu da demokrasi haline dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla demokrasi, oligarşi, tiranlık, aristotelisi göre satma anayasalar, Monarşi ya da krallık diyelim. Krallık, aristokrasi ve politeiya. Politeiya siyasal yönetim, anayasal demokrasi falan diye farklı çevirileri var. Örekçe tam olarak politeiya niyetle kandırıyor. Hocalarımız herhalde daha iyi görüyorlar. Üçüncü ölçüt ise aristoteli sınıflandırmanı yapıyor. Ha bir de şöyle bakalım diyor. Bir de sınıf ölçütüne göre sınıflandırıyor şeyleri, anayasaları. Burada iki tür anayasa var. Oligarşi ve demokrasi eğer sapma sert ve yumuş, baskıcıysa oligarşi yumuşaksa ve daha rahat ise demokrasi adını alıyor. Oligarşilerde zenginliğin zenginlerin çıkarları var. Temel amaç, temel değer, efendim, zenginliği olaçlar. Ee, demokraside ise yoksulların yönetimi var. Yoksul çoğunluğun yönetimi. Efendim, temel amaç da orada eşitlik ya da özgürlük. Aristoteles politikada ilerleyen dönümlerde adalete göre de bir sınıflandırma yapıyor. Yani bu yönetim biçimlerinin adalet anlayışına göre de bir sınıflandırma yapıyor. O biraz ayrı, teknik bir konu olacak. O yüzden onu geçiyorum. Peki Aristoteles hangi yönetimden yana? Söylemini iyi kullanmak adına hızlı gideyim. Aristoteles'in ilk tercih kralı. Çünkü yönetici sayısı ne kadar artarsa yönetme işi Aristoteles'e göre o kadar zorlaşıyor. O yüzden erdemli bir kral Aristotelesi'nin tercihi. Ama çok üstün nitelikler atfediyor buna. Hatta diyor ki böyle bir adam varsa diyor bu yasaların da üstündedir diyor. Yani böyle üstün nitelikli, erdemli, yetenekli, adil, mahir bir adam varsa toplum bu adam tarafından yönetilmeli diyor. Ama yoksa erdemli insanların bir araya geldiği bir aristokrasi dahil mümkün olabilir. Evet. Hatta burada, 1284 A'da bu kraldan bahsediyor, bir insan diğer insanlardan çok daha üstünde değilse, bu konu kıyas kabul etmiyorsa o kişinin devletin parçası olarak kabul edemeyiz o kişiyi, o insan devletin dışında bir şeydir, adeta tanrısal bir şeydir. E göre. Hatta devamında da benzetmesi de ediliyor. Çünkü onlar, yani böyle kişiler erdendeli ve yönetimleri diğerlerinden o kadar üstündürler ki onları diğer insanların eşit görmek haksızlık olur. Diğer yandan başka bir patlayışta böyle bir adam bulmuşsa, üstün yetenekli, rüyakat sahibi, işte mahir, adil, erdemli bir adam bulmuşsa bu adamın kral ilerlememiz gerekiyor. Artık da bunlar sürekli krallar olmalı şeklinde bir görüşü var. Kral ile Tiran arasında çok güzel bir fark ortaya koyuyor. Kral yasalara uygun şekilde kendilerini yönetmesini isteyen vatandaşları yönetir. Tiran ise yönetilmek istemeyen insanları yönetir. Bu yüzden Kral vatandaşlarını korur, Tirel ise kendisini vatandaşlarından korur. Bu ifadeler çok hoşuma gitti, karpucu geldi bana, o yüzden paylaşmak istedim. Dolayısıyla ideal yönetim, mümkünse krallık. Mümkün değilse bir Erdemler aristokrasisi Aristoteles bize öneriyor. Nedir bu Erdemler aristokrasisi? Evvela Erdem'e sahip olması. Hocam, Allah'ın Erdem'den bahsetti, efendim. Diğer yandan akıllı olması gerekiyor. Çünkü yöneten yönetilen arasındaki temel farklılık akılda, aklı kullanmada, zekada ortaya çıkıyor. Yine 1266'da yöneten kişide ahlakın tam olması gerekir. Kendisine düşen yapması gerekir. Yapmaktır ve bu zaman akla dayanır. Dolayısıyla erdeme, akla, adalete, vasilete, yeteneğe ve yakata dayalı bir Erdemliler aristoprasisinin aristotelesi savunuyor bir insan eğer bir devlette yönetme kapasitesine sahipse o zorunlu olarak ortaya yetiştirip devleti yönetmelidir. Yani seçilmeyi beklemeksizin ya da birilerinin onu itelemesini beklemeksizin kendisi istese de istemese de bu görevi getirilmelidir diyor. efendim. Bir de alttaki husus da önemli bence. Diyor ki bir devlette alttakiler de üsttekileri takip eder. Eğer üsttekiler erdenliyse işte ortaya koydukları merkez aldıkları temel değerler, erdemler, adalet, denge, ölçü, cesaret ve diğer efendim erdemlerse alttakiler de bunları takip eder diyor. Ve eğer yetenek öne çıkmıyorsa da burada düzgün bir aristokratik anayasadan bahsettiğimiz imkansızdır diyor. Yöneticiler, yönetim o işi en iyi yapacak olan adamları atamalı. Bu da bize, liyakat ilkesine önem verdiğini gösteriyor. Bir diğer konu şu, Aristoteles diyor ki her zaman biz erdemli bir adam ya da erdemli bir zübürü bulamayız. O zaman uygulanabilir bir rejimin peşine düşmek zorundayız. Çünkü siyaset filozofunun işi sadece bir takım uygulanamaz, ütopik, önermeler ortaya koymak değil, mevcut, uygulanabilir, daha geniş toplumlarda, daha yaygın bir biçimde uygulanabilir bir rejimi de bulmak zorundadır diyor. O yüzden bu, bu kısımda biraz Platon gibi düşünmediğinde açık açık söylüyor. Hatta ismini vermiyor, Bizden önceki birisi böyle savunmuştur, ama biz ona katılmıyoruz diyor mesela. Burada Platon'u biraz e, e, tahkif ederek de anıyor. Eğer bu yoksa, e, onun için uygulanabilir bir rejim bulmak gerekiyor. Aristoteles'e göre uygulanabilir bir rejim de Polite'yi yatırır. Yani Polite'yi aslında ile oligarşinin karışımı, karma bir rejimdir. Yani demokrasideki birtakım özelliklerle, oligarşideki birtakım özellikleri, zenginlerle, fakirlerin de aynı anda yasama, yürütme ve yargı işlerinde bir arada olabileceği bir yönetim sistemini bize öneriyor. Bir karışım yapmalıyız diyor. Eğer bu karışım demokrasiye daha yakınsa buna politiğe denir efendim. Yok oligarşiye daha yakın ise bu, bu da aristokrasi adını alıyor. Aristokrasi, Erdem'den oligarşi, zenginlikten demokrasi, özgürlükten beslenir. Dolayısıyla Politeya bu e, oligarşi demokrasinin beslendiği temel unsurları bir araya gelip getirip karma birleşim anlamına geliyor. Bu durumda anayasal yönetim, zengin ve fakir, aristokrasi, zengin, özgür ve erdemli kavramlarının bileşimidir diyor. Bu anayasanın amacı da hem fakirliği hem de zenginliği hem de özgürlüğü korumaktır diyor. Yani Politeya aslında... Ben şöyle yorumlayayım politikayı, oraya bağlı kalmadan. Mümkün olduğu kadar hasbelk haber erdemli insanlar ya da iyi niyetli, iyiye yönelmiş, az çok bil, bil, bilgi sahibi olan bir topluluk yaratmak ve bu toplulukta da mümkün olduğu kadar yasamayı, yürütmeyi, yargıyı paylaştırmak, efendim, çünkü Aristoteles'e göre tek böyle durumda tek insanın karar vermesi ya da bir kürsünmenin karar vermesi hatalı sonuçlar da olabilir. O yüzden kararı çoğunluğa bırakmak gerekir diyor. İnsanlar tek başınayken yanlış kararlar verebilir ama bir araya gelip müzakere ederlerse yanlış kararlar verme ihtimalleri biraz daha düşer. O yüzden yaygın biçimde uygulanabilir, olan, uygulanabilir rejim olan, rejimin politikası olduğunu söylüyor. Burada teknik nasıl yapılacağını, bu birleşimin nasıl yapılacağından bahsediyor. Hatta uzun uzadıya bahsediyor. Ve burada şeyden de bahsediyor bu karma rejimde orta sınıfın güçlü olmasının gerektiğinden bahsediyor. Çünkü zenginlerin ve fakirlerin suça biraz daha yakın olduğunu ama orta sınıfın daha güçlü olabileceğini söylüyor. Diyelim ben sunumumun bu ee, teorik kısmını bitirmiş olayım. Ben buradan yola çıkarak Aristoteles'ten ne çıkardım? Ya da Aristoteles'i günümüzü nasıl taşıyabiliriz? Biraz vaktinizi zorlayacağım sabrınızı. Birkaç tane madde belirledim. Onları da düşünmemiz için, belki de soru-cevaplarımda tartışmamız için efendim, öneriler olarak sunuyorum. Aristoteles bu siyasal rejimleri gayet güzel sınıflandırmış. Ölçükleri çok iyi koymuş. Farklı ölçüklere göre bir sınıflandırma yapmış. Yani tamamen böyle böyle zorla, işte mutlak bir idare devletinin peşinde değil, mümkün olduğu kadar uygulanabilir bir rejimin peşinde. Dolayısıyla bu bizim için bir öneri olabilir. Yani herkesin uyuyabileceği, herkesin uygulayabileceği bir rejim düşünmek, Ütopyalardan ziyade böyle bir rejim düşünmek doğru bir yaklaşım. İkincisi Aristoteles'in anayasayı, devleti, yurttaşı tanımlaması kaydeder bir Yani. Platon'da da elbette tanımlamalar var. Platon da elbette kendi vurduğu topluma bakıyor. Ama Aristoteles biraz daha mümkün olabildiğince çok insanın kabul edebileceği ve üzerinde e, ittifak edebileceğimiz tanımlamalar yapıyor ki orada e, ekrandaki pasajlar ya da Aristoteles'in politikada yaptığı tanımlamalar hakikaten üzerinde düşünebileceğimiz, ciddi olabileceğimiz ve hala keşkeldi koruyan tanımlamalar. Üçüncü konu Aristoteles'in gözlemleri ampiri. Yani işte bakıyor, diğer toplumlara bakıyor. Sparta'ya bakıyor, Giritlere bakıyor, Kartaca'ya bakıyor. Daha önce söyleyenlere bakıyor ve bir orta yolu çalışıyor. Bu da önemli. Ee, biliyorsunuz şu, az önce söyledim aslında, onu bakanlaştırdım. Acaba biz bu konu üzerinde düşünmeli miyiz? Yani doğru seçimler yapıyor muyuz? E, siyaset işi çok ciddi bir iş, teknik bir iş. Bu tekniği acaba aklımız eriyor mu? Hadi biz işte okumuş yazmış insanlarız, okuyoruz ediyoruz falan ama toplumun geneli seçmen dediğimiz kitle halktır. Acaba bu halk gerçekten kendi levine, kendi efendim, selametine, kendi mutluluğuna olacak işleri nereden biliyor? Bilebilir mi? Dolayısıyla seçimlerimiz nitelikli mi? Yani bir temsili demokrasi sistemi içerisinde yaşıyoruz. Ya da mesela Amerika'daki Trump işte Trump onların yüzüne koskoca 122 milyonumuz Trump kondu, bir de Clinton kondu. Bu demokrasi mi? Bu adamları kim seçti? Yani birilerinin seçtiği insanları seçiyoruz. Seçimlerimiz nitelikli mi? Mesela ben... Türkiye'nin ne bileyim de bir milletvekili olabilir miyim? Rahatlıkla bunu iddia edebilir miyim? Burası seç, seçme ve seçimi özelliğine haiz miyim? Burada beni kısıtlayan şeyler popüler olmak durumundayım, zengin olmak durumundayım ya da ne bileyim bir parti teşkilatında girip uzun yıllar çalışmış olmak durumundayım Burası acaba seçimlerimiz sağlıklı mı? Diğer yandan eşit ve özgür yurttaşlar mıyım? Kötülüyoruz işte köleleri düşünüyor, kadınları düşünüyor. E biz özgür müyüz? Biz eşit miyiz? Sabahtan akşam kadar çalışan insanlar, 14-15 saat işte fabrikalarda, tekstil atölyelerinde çalışan insanlar özgür insanlar mı? Kendi dehlerine olan şeyleri nereden biliyorlar? Bunları düşünmeye vakitleri var mı? Televizyondan izliyoruz hepimiz. İşte oradaki evlenme programları, yok bilmem ne programları. Vatandaş geliyor, 13-14 saat çalışmış, bir de televizyon açıyor saçma sapan, orada bir bombardıdan var. Bu adam neyi seçecek? Nasıl seçecek? Bu bir tür türlü değil mi? Herbert Mardüz'ün dediği gibi incel girmiş, kirlilik benimle yaşamıyor muyuz? Yani hatta resmi olarak da köleliğinde devam ettiği söyleniyor. Başka benim dikkatimi çeken şey, Aristoteles devlet doğal bir, bir gelişimi neticesi olarak kuruluyor. Burada Hobbes, Locke, işte, Bach e, gibi işte toplum sözleşmecileri aklınıza geliyor. Devlet kurumsal bir şey Yapar bir şey mi? Bunu da üzerine düşünmek lazım. Bir diğer konu benim dikkatimi çeken, devlet dediğim şey bir menfaat ortaklığı değil, bir para ortaklığı değil, bir güvenlik ortaklığı değil. Devlet dediğim şey ülke birliği, sevgi, dostluk, birbirimizi anlamak, birbirimizi tanımaya çalışma, ötekileştirmemek, yabancılaştırmamak. Bu da benim Aristoteles'ten çıkardığım bir diğer sonuç. Son olarak şunu söyleyeceğim. Acaba içinde yaşadığımız rejim en iyi rejim mi? Işte demokrasi adı verilen bir sistem var ya yani dünyada, Amerika'da ama son yüzüyle baktığınız zaman demokrasi uğruna ölen milyonlarca insanla karşılaşıyoruz. Deniz Dünya Savaşı 25-30 lira, 2. Dünya Savaşı 60-70 lira insan öldü. Vietnam'da, Irak'ta, Suriye'de birçok yerde insanlar ölmeye öldürmeye devam ediyor. 2014 yılı kayıtlara insan haklarının idare edildiği en fazla idare edildiği yıl olarak geçti. İşte demokrasi burada Çare olabildi mi? Derman olabildi mi? Gerçekten iyi bir rejim mi? Yoksa biz oligarşi görünümü bir demokrasiyle aldatılıyor muyuz? O yüzden eğer demokratsak bence demokrasiye de sağ çıkmamız gerekiyor diye. Birinize teşekkür ederim.